İman, kalp ile bilmek, söz ile söylemek, azalar ile amel etmektir. İman doğruluğuna inandığımız bir şeye kesin bağlılığı ifade eder. Bağlılık ise sorumluluk gerektirir. Sorumluluk duygusuna sahip olan insan, inancının gereğini yerine getirir. Bu, kalben tasdik edilip yerleşen inancın, pratik olarak dışa yansıması şeklinde gerçekleşir. Hadis-i şerifte, azalar ile amel etmektir, ifadesi bu hususu açıklamaktadır. Burada aynı zamanda soyuttan somuta, teoriden pratiğe bir geçişten, iç-dış bütünlüğünden söz edilmektedir. İnsanda gönül huzurunu sağlayan en temel esas da budur, insanın düşünceleriyle davranışlarındaki uyumluluk. Bu uyum olmaz ise, artık bir takım psikolojik ve patolojik durumlar söz konusu olabilir. İşte hadisi şerif, bu gerçeği dile getirmektedir. Her şeyi bir ölçü ve esas üzere yarattığını, anlatarak varlık aleminde bir dengeyi adaleti hakim kıldığını bildiren yüce Allah’ın bu buyruğunun iyi efendimizin dilinden farklı bir izahı olarak görebiliriz. Eğer iman etmek soyut bir mana içeriyor ise, onu somut hale gelmesi dil ile söylemek ve amel ile yaşamaktır. Peygamber Efendimiz bir başka hadislerinde her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti ise namazdır, sözleriyle bu hakikati çok açık ve net bir şekilde ifade etmişlerdir. Hayata yansımayan iman zamanla şevkini ve nurunu kaybeder, yok olup gider. Küpün içinde ne varsa dışa o sızacaktır. İstiklal şairimiz imanı kaybolmuş bir yürek için şöyle demiştir. İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür. Bu hadis aynı zamanda bize şu gerçeği de hatırlatmaktadır. Madde mana, cesed ruh ilişkisi ve ayrı gibi görünen bu iki farklı yapının aslında birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu. Kalpteki imanın, amel olarak dışa yansıması ancak o zaman gerçek manasını ifade eder. Yoksa pratiği olmayan, pratikle test edilmeyen bir inanç, bireyin, bireylerden meydana gelen toplumun şekillenmesinde hiçbir tesir gösteremeyecektir. İşte İstiklal şairimiz hatırlatmak istediği gerçek budur, evet doğrudur, imansız olan paslı yürek sine de yüktür.